Merhaba, Su Hakkı programına hoş geldiniz. Ben Nuray Yüce. Bu hafta programı yalnız sunacağım ama e, Diyarbakır'dan, Amet'ten bir konuğum var programda. Mezopotamya Ekoloji Hareketi Enerji Komisyonu Sözcüsü Gültekin Akdeniz e, bizlerle birlikte olacak. Hatta mı Gültekin acaba? Evet, merhabalar. Merhaba Gültekin, hoş geldin Su Hakkı programına. Biz, Hoş bulduk. E, Sizinle saygıyla selamlıyorum Mezopotamya Ekoloji Hareketi adına. Teşekkürler. E, şimdi Gültekin'den bu hafta Diyarbakır'daki e, Hefsel Bahçelerine yapılmak istenen konut rezerv alanlarını ve HES'leri konuşacağız. Ama bu konuya geçmeden önce e, şunu konuşmak istedik. Öncelikli olarak tam da bu projelerin yapıldığı alanın e, daha öncesinden e, UNESCO Dünya Kültür Mirası'na kabul edilmesi için e, yerelde birçok aktifler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın çalışmalarından yürütülen bir süreç var. E, bu süreçte işte e, Ahmet Surları ve e, Hevsel e, Bahçeleri'nin UNESCO Kültürel Dünya Kültür mirasına dahil edilmesi çalışmasını sürdürmüşlerdi. Biz bundan başlayalım istiyorum. Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duydunuz? Ben biliyorum surları gördüm. Eşsiz güzellikte aynı zamanda Hevsel bahçeleri de. Ama dinleyicilerimize biraz bunu anlatabilir miyiz? Yani Hevsel ve surlar ne anlama geliyor? Diyarbakır için, o bölgenin kültürel, tarihi mirası için bu çalışma UNESCO'ya yapılan başvurunun arka planını biraz anlatırsak bu projeleri yıkıma uğratacak projeleri ne kadar olumsuz olduğunu daha iyi anlarız diye böyle bir giriş yapalım istedim. Evet. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, Diyarbakır sorularının bir e, e, e zannediyorum dünyada bilmeyen kalmadı. E, uzunluk bakımından dünyada birinci e, sırada yer alıyor Diyarbakır surları. E, UNESCO sürecimize e, kısaca e, şöyle bir değinmem gerekiyor. 2000 yılından beri büyük çabalar sarf ettik aslında UNESCO hazırlık süreciyle ilgili. E, ancak geçen yıl Diyarbakır Büyükşehir Belediye'miz Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Diyarbakır, e, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde e, alan yönetimi birimi e, kuruluşunu gerçekleştirdi. E, bu alan yönetim birimi e, biriminde çalışan arkadaşlarımız e, büyük bir özveriyle Diyarbakır Surları ve Kalesi'ni Dünya Kültür Mirası listesine alınması için UNESCO'ya sunmak üzere Diyarbakır Valiliğince kentteki tüm kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin de desteğini yanına alarak Ee, ve bir, bir dosya hazırladı. Hı hı. Projenin onaylanması durumunda da Diyarbakır'ın dünya kültür mirası olarak tüm dünyada e, Diyarbakır surları zaten aslında tescillenmiş bir değer bir özelliğe sahip dünyada anılan ender kentlerden biri olacağını aslında umuyoruz hı hı. hep birlikte tüm e, Diyarbakır halkı olarak. Ee, Diyarbakır Kalesi'nin e, bütünlüklü olarak korunup günümüze kadar gelişi, malzemesi, mimarisi, üzerindeki yazıt kuşağı, kabartma ve bezemeleriyle sadece bir savunma yapısı değil aslında Diyarbakır Surları. Çok ciddi belge niteliği taşıyan kültürel değer, değerimizdir. Toplumsal hafızamızdır aynı zamanda. Hı hı. 8 bin yıllık kente Ee, var olan bir diğer değerimiz ise e, helsel bahçeleridir hersel bahçeleri aslında bu zorunlu göç e, 10 yıl önce 15 yıl önce e, tüm e, Kürt coğrafyasında yaşanan zorunlu göç e, göçü öncesini düşündüğümüzde e, kent nüfusunun e, işte 100 bin 150 bin e, 200 bin civarında olduğu dönemlerde neredeyse kentin %80 e, sebze Yiyecek, meyve evet. ihtiyacını karşılayan hmm. bir bölgeden bahsediyoruz evet Şimdi toplumun işte yüzde 15-20'sine tekabül ediyor tabii bu üretim çünkü bir anda ıı, Ahmet merkezi ıı, diğer, ıı, Türkiye'deki diğer iller gibi ıı, büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldı hı hı. ve bu nedenle de böyle ıı, yaşamına halen her türlü olumsuzluklara rağmen her bahçeleri devam et ıı, devam ediyor. Hesel Bahçelerinin Dicle Nehri'nin kıyısında kale ile Dicle Nehri arasındaki alana alanda bereketli alüvyonlar yığıldığı topraklarda da bu kentin kurulduğu günden bu yana besin kaynağı olan çok önemli bir yeşil kuşaktı aynı zamanda Hesel Bahçelerimiz. Değil mi? Biyoçeşitlilik açısından çok e, şey zengin bir bölge. Çok zengin bir bölge. Endemik bitkiler flora ve fauna açısından da son derece zengin bir bölgeden bahsediyoruz. 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan ve birçok kuş türünün de göç sırasında konakladığı bir alandan bahsediyoruz. Değil mi? Aslında başlangıçta sadece surlar için bir başvuru yapıldı ama daha sonrasında mı bu hevsel bahçeleri de dahil edilerek genişletildi? bu burada bu süreç işlerken 70'ten fazla uluslararası kuruluştan bu anlamda destek ve fikir alışverişi yaptık. Hı hı. Bu anlamda Hevsel Bahçeleri'nin aslında Diyarbakır surlarıyla bütünlüklü düşünülmesi mümkün olmadığı fikri ortaya çıktı. Yani ne Hepsel Bahçelerini Diyarbakır surlarından ayrı tutabilirsiniz ne de Dicle Nehri'ni buradan ayrı tutabilirsiniz. Çünkü birbirlerinin yan, yanı başında binlerce yıldır birbirlerine destek ve adeta destek veren bir özellik birbirleriyle kaynaşmış bir özellikleri var. Hı hı. Zaten UNESCO'ya başvuru yaparken kimi kriterleri yerine getiriyor olması gerekiyor başvuru plan işte Alanya'da anıt neyse onun özelliği bu kriterlere haiz olmasıyla mümkün olabiliyor. Örneğin o kriterlerden bir tanesinde ...birkaç tanesinde bu bölgenin yani hevsellen surların birlikte başvuru yapmasının anlamlı olduğu ortaya çıkıyor. Bir tanesinde şöyle denmiş, ev, evrensel anlamda devam eden ekolojik veya biyolojik gelişimin örneği olması... ...veya ekosistem, kaynak su, karaya ait gelişim, hayvan ve bitkisel toplumun örneği olması... Bu bütünlüklü bir biçimde düşünecek olursa evet Hefseli de bunun içerisine dahil etmek çok anlamlı ikisi birbirinden ayrılamaz çünkü e, aslında vadiyi birlikte ele almak lazım dije Vadisi'ne değil mi? Evet evet. Şimdi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bu iki özel değeri yani kültürel peyzaj olarak UNESCO'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden sunmuş oldu. Yani kültürel peyzaj konusu üzerinden başvuru yapıldığı için de her sel bahçelerini surlardan ayrı tutmak mümkün olmuyor. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi bu zenginlikler varken de zaten bu şekilde başvurunun kabul edilmemesi için hiçbir neden aslında şu an görmüyoruz. Ancak yaşanan olumsuzlukları biraz sonra konuşacağım hı hı olumsuzluklar ee, inanın yani Türkiye'de eşine ebeve benzerine e, rastlanmamış e, bir, bir bir adeta bir e, e, tirajı komik bir durumu ortaya koyuyor. Evet. E, bunu bunu birazdan tartıştığımızda e, zannediyorum e, dinleyicilerimiz e, gerçekten çok şaşıracaklar. Evet çünkü şöyle bir şey var eğer bu süreç aksamadan ilerlerse Şubat 2014 yılında resmi başvuru yapmış olacaksınız değil mi şimdi ön hazırlıkları tamamladınız tasla oluşturdunuz. E, Turizm Bakanlığı, e, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla UNESCO'ya başvuruda bulundu. 2014 Şubat'ta da kararı kararını bekleyeceğiz. Yani o dönemde mi alınacak? 30 Ekim'de taslak proje Kültür Bakanlığı üzerinden dış, e, Dışişleri Bakanlığı tarafından da UNESCO'ya sunuldu. Hı hı. E, 30 Ekim'de e, bizim Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizden de Alan Yönetiminden e, arkadaşlarımız e, Paris'e Paris e gittiler. E, evet, Paris'e giderek e, bizzat e, UNESCO yetkilileriyle bu konuda uzun Görüşmeler yaptılar ee, ve oradan çok olumlu e, şeylerle, duygularla döndüler. E, bunu Hı -hı. da tüm halkla paylaştılar. E, bu bizi çok sevindiren, e, yani bir, bir, bir süreç oldu bizim için. Ancak sonrasında işte yaşadıklarımız ve öğrendiklerimiz bu hevesimizi adeta kursağımıza bıraktı. Biraz anlaşılması açısından aslında biraz daha alanı tanıtmak istiyorum. Hı hı. Özellikle mesela Hevsel Bahçeleri 700 hektarlık bir alanı kapsıyor. Diyarbakır surları ise yaklaşık 6 kilometrelik uzunlukta. Dünyada her iki değerin bir benzeri şu an yok. yok. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçelerini özel kılan sadece büyüklüğü değil, inşa edildiği günden bugüne kadar bütüncül olarak korunarak günümüze kadar gelmiş olmasıdır arkadaşlar. Evet. ...işlevini yitirmeden yaşıyor... Yaşaması, ...yaşaması da aynı zamanda çok önemli bir kriter... ...evet, evet aynen öyle... Ee, ...şimdi e, arzu ederseniz... E, ...bundan sonra yaşanan e, sürecin olumsuzluklarına ilan... ...istersen e, e, ondan önce bir müzik arası verelim... ...bölünmesin... ...ama hı. şöyle bir şeyden... E, ...bu bölümü şöyle noktalayabiliriz... ...eğer UNESCO... E, tarafından kabul edilirse, tescillenirse, dünya kültürel tarihi mirası olarak tanınacak olursa şunu söyleyebiliriz. Bu bölge artık korunması gereken bölge olarak anlaşılması gerekecek evet. ve Türkiye devleti de bunun yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekecek. Evet çok doğru. Turizm açısından başta olmak üzere kentimizin... Birçok çok değerini de bu şekilde açığa çıkarmış olacağız. Tüm dünyayla bu güzellikleri paylaşma şansına sahip olacağız. Hı hı. Bu açıdan evet çok önemli. Şimdi paylaşıp paylaşamayacağımızı bir sonraki dönem şeyde programın ilerleyen döneminde şey yapalım, konuşalım, sohbete devam edelim. Ama bu arada bir müzik arası verelim. Deep Purple'dan Smoke on the Water'ı dinleyelim. Tekrar merhaba. Mezopotamya Ekoloji Hareketi Enerji Komisyonu sözcüsü Gültekin'den e, sohbetimize devam ediyoruz. İlk bölümde e, Hesel e, bahçelerinin ve surların UNESCO'ya Dünya Kültür Mirası olarak başvurusunu konuşmuştuk. E, Bu nitelikte yerlerden bahsediyoruz. Yani e, dünyadaki kültür ve e, tarihin e, mirası niteliğindeki yerlerden bahsediyoruz. Ama bu yerleri etkileyecek olan e, bir takım projeler var. Şimdi de onları konuşmak e, istiyoruz. E, birkaç tanesi önemli. Dije Vadisi'nde yapılmak istenen e, üç tane HES var. Yine e, bu HES. ...Hefsel Bahçelerini de içine alan Dicle Vadisi'nin konut rezerv alanı ilan edilmesi söz konusu. Kent ormanının yerine yine konut rezerv alanının ilan edilmesi... ...ve şehir içindeki stadyumun konut ve iş yeri yapılmasına ilişkin bir karardan bahsediliyor. Siz Gültekin geçtiğimiz hafta sonu Yerel Gündem 21 Kent Konseyi olarak bir toplantı yaptınız... ...ve bütün bu başlıkları da ele aldınız... Böyle biliyoruz. Doğru evet, mudur ve doğru. E, bu başlıklar için hızlıca neler söyleyebiliriz? Nasıl etkilenecek Hevsel ve Surlar Dicle Vadisi bu projelerden? Süreci, e, tamamen adeta e, etkilenecek e, demek çok böyle masumane kalır. Adeta baltalamaya e, çalışan 3 e, tane bakanlık ve bir genel müdürlükten bahsetmek gerekiyor. E, Kültür Bakanlığı biraz önce anlattığımız gibi e, UNESCO sürecini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile başlatırken Dirşişleri Bakanlığı eliyle de UNESCO başvurusunu gerçekleştirmiş hı hı. oldu. Ancak geçtiğimiz yıllarda e, tüm bu çalışmalar konuşulurken e, bir taraftan da Tarım Bakanlığı Hersel Bahçeleri sulama sistemleri için milyonlar harcadı. Yani hı hı. adeta e, hani tabiri caizse... 2007 aslında, yılında yaptı değil mi böyle bir şeyi? E, evet, geçtiğimiz hı hı. yıllarda e, halen yapmaya devam ettiği bir, bir çalışmalar yürüyor. Şimdi anlaşılır gibi değil. E, tüm bunları sanki diğer bakanlıklar birbiriyle hiç haberleşmiyormuş gibi... Hiç bilmiyorlar. Şehircilik Bakanlığı aynı alanı, Dicle Vadisi'ni, bahsettiğimiz koruma alanı içerisine e, alınmış alan içerisine... ...Çevre Şehircilik Bakanlığı konut rezerv alanı ilan etti. Hı hı. E, daha bitmedi. Aynı koruma alanı içerisinde... Bu da yetmezmiş gibi DSE'yi 3 tane HES projesi yaptı ki Türkiye'de e, özellikle e, kirli enerji denildiğinde ilk akla gelen e, HES projeleridir. Özellikle uygulama yöntemleri bakımından, Türkiye'de uygulama Hı -hı. yöntemleri e, bakımından. E, ama ancak e, Diyarbakır'da yapımı e, bu tartışma konusu olan Dizli Vadisi'ne yapılacak 3 tane HES e, toplamda e, 40 kilometrelik alan içerisinde 3 regülatör şeklinde ve 35 megawatt. 2 tanesi 10 megawatt, bir tanesi 15 megawatt. Hı -hı. E, olmak üzere 35 megawatt olarak düşünülüyor. Şimdi bu 3 tane 35 megawatt e, içinde e, keşif bedeli e, 207 trilyon e, bir bütçe. 207 milyon e, eski yeni parayla e, 207 <gülüyor> milyon paralı meselelerine bir türlü alışamadık. Evet, e, 207 alışalım. milyonluk bir keşif bedeliyle e, birçok şirketle e, aslında bu anlamda flörtler de başladı ve e, bir şirket neredeyse e, inşa sürecini bir bütçe raporunu tamamladığı sürecinden bahsediliyor. Tabi bunlarda çok doğru bilgiler e, kent konsey davet ettiğimiz yetkililerin ağzından da duymamız neredeyse mümkün değil. Oldu bittiye getirilmeye çalışılıyor. Ee, Kent Konseyi bunu e, yakından takip ediyor. Tüm kentin dinamikleriyle yerel gündem 21, 23 Hı -hı. Ekim'de e, bu toplantıyla Ee, özellikle şöyle bir karar çıkardı. Ee, Sayın e, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Osman Baydemir Demir'de Başbakan'a, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na, DSE'yi Genel Müdürlüğü'ne ve konuyla ilgili olan diğer tüm bakanlıklara e, bir mektupla başvurarak e, özellikle AMED'in hafızasını ortadan kaldırmaya dönük bu projelerden vazgeçmelerini e, UNESCO sürecini e, etkileyecek bu çalışmalardan derhal vazgeçmeleri e, gerektiği çağrısını kent dinamikleri adına yapacak. Böyle bir mektup yazacağını zaten kendisiyle de deklere etmiş oldu. Kent dinamikleri ve sivil toplum örgütleri özellikle bir başka açıdan yaklaştı. Özellikle mezopotamya ekoloji hareketi. E, tüm bu e, her ne kadar e, oldu bittiye getirilmek isteniyorsa Ilı Barajı'nda e, çok büyük deneyimlerimiz var bu konuda. Hı hı. Çet raporları hiçbir şeye, e, kural ve hukuka dayanmayan e, birçok e, hukusuzlukla e, inşaatın e, yıllardır yapılmaya çalışıldığını e, bütün herkes biliyor. Evet. E, bu süreci biz tekrar burada yaşamak istemiyoruz. E, dediğim gibi aslında bu üç tane HES projesi Türkiye'de bir başka açıdan baktığımızda aslında bütün bölgemiz iki, iki ilki yaşadı. Bir tanesi e, güvenlik başlığı. E, Barajları adı hı hı. altında sulama ve e, elektrik enerjisi üretmeye dayalı olmayan, olmayan evet. geçişini engelleyen bir sınır güvenlik barajları adı altında yapılan barajlarla tanışmış oldu tüm dünya. İkincisi de şehrin mahalle sayılabilecek e, adeta tam ortasında 3 tane HES regülatörü e, yapmak kararı zannediyorum bir tek buraya aittir. E, orada Gültekin bir de Artvin Arhavi'de böyle bir karar aldılar e, tam da işte şehrin ortasından geçiyor orada da. Böyle evet. bir karar aldılar. Evet. Çok doğru, çok doğru. Ee, aslında ülkenin her tarafı e, çok ciddi e, farklı açıdan ama çok ciddi e, taribatlara, taribatlara adeta e, tüm doğal güzellikleri, tüm suları e, borulara hapsedilerek satılmaya şirketlere, e, şirketlerin ceplerini doldurmaya çalışılan bir süreci yaşatıyor. yaşatıyor. Enerji elbette gerekli. Ama herkesin kendine sorması gereken çok önemli bir soru var. Lütfen bu, bu soruyu herkes kendisine bir kez sormalı. Enerji e, ne için gerekli ve kim için gerekli? Hı hı. E, gerçek anlamda bizim tükettiğimiz enerji kaynaklarını e, günlük olarak hesap ettiğimizde ülkenin sürekli açığımız var bu, bu enerji kaynağından. E, sürekli işte doğadan enerji, e, elektrik enerjisi üretmemiz için bu hez projelerini hayata geçirmemiz e, gerekiyor e, gibi söylemlerine çok fazla itibar etmemelerini bence. Bir de e, alternatiflerini söylüyorum. de geliştirebiliriz. Elbette. Ilı Su için ben biliyorum ki bölgedeki odaların çalışmaları vardı. Hı hı. E, güneş panelleri inşa edilebilir diye önerileri vardı. Çok doğru. Elektrik e... menseri odasının böyle bir çalışması oldu. Hı hı. E, ancak bizim de uzun yıllardır hep üzerinde durduğumuz e, aslında da e, şu an gündemimize, e, gündemimizin merkezimize aldığımız bir çalışma. Biz enerjide öz yönetim anayışımızı artık benimsemek durumundayız. Hı hı. Merkezi hükümetin artık bizler adına e, bizim bölgelerimiz adına e, bizim ne kadar enerjiye ihtiyaç duyduğumuzu, Ve ne yapmamız gerektiğini söylemesinden gerçekten herkes çok fazla artık rahatsız olmaya başladı. Bu kentin tüm hafızasını yok etmeye çalışan, tüm değerlerimizi talan etmeye çalışan bu anlayıştan herkesin vazgeçmesi gerekiyor. Özellikle Bir de sağlıklı sonuçlar doğurmuyor. Yani Elbette. Diyarbakır özelinde ben biliyorum ki sizin yaptığınız birçok çalışma var. İşte kentin rüzgar akışını hesaplayarak açtığınız büyük caddeler, ormanlık alanlar var, güneş ...sisteminin yaygınlaşmasını istiyorsunuz e, ve kenti bilerek yani oranın e, sosyal ihtiyaçlarını, e, ekolojik yapısını e, bilerek üretilen e, projeler var. E, bunları hayata geçirmek yerine işte Ankara merkezden e, bütün bu gerçekliklerden uzak bir biçimde merkezi bir planlama getiriliyor. Ve e, üç bakanlıkta birbirinden e, ne yaptığını bilmez durumda. Çok doğru. Yani, sonuçta... Özellikle tabii bu süreci değerlendirirken e, dertlerimiz çok fazla. Mesela e, kentin adeta akciğerleri sayılabilecek barış ormanımız yok edilmeye çalışıyor. Orası da konut rezerv alanı ilan edildi. E, şimdi e, bunun artık çok düşmanca olduğunu düşünüyoruz. Çünkü e, bir düşünün e, şimdi Helsel Bahçeleri, Diyarbakır surları bir kenara. E, biz daha bunun şokunu atlatamazken e, bir taraftan hemen e, barış ormanımız e, kentin adeta nefes alabileceği tek koridor sayılabilecek e, barış ormanı Talaytepe ve Masfroş tepelerimiz E, buralar e, tamamen ormanlık alanlardır. Buralar konut rezerv alanı e, evet. ilan edildi. E, yani e, aslında e, birdenbire e, tüm e, doğamız e, tıpkı Türkiye'nin diğer yerlerinde olduğu gibi barkotlanarak etiketlenerek satılmaya çalışılıyor. Evet. Yani e, kimlere satılıyor? Bu, bu çok aşikar. E, tüm e, vatandaşlarımızın e, bu olup bitenlere kayıtsız kalmaması gerektiği artı, ay yuka çıkmıştır. E, kesinlikle e, şirketlerin ceplerini doldurmaktan öteye gitmemiştir. Yani bu projelerden vazgeçilmesi gerekiyor. Biz ülke potansiyelleri bakımından güneş açısından son derece zengin bir bölgede yaşıyoruz. Ee, son e, Genelge ile e, Enerji Bakanlığı'nın genelgesine baktığınızda e, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesini güneşlenme açısını 3. Evet. derecede değerlendirdiğini görürsünüz. Evet şimdi e, çok az vaktimiz kaldı Gültekin ama şöyle bir şey söyleyebiliriz değil mi? Bu yapılmak istenen 3 tane HES çok acil E, tepki verilmesi gereken ama onun dışında biliyoruz ki küçük ölçekli çok sayıda dijitler üzerine e, has, e, şeyi var. E, 23 tane daha yapım kararı evet, var. Ancak bu, biz tüm halkımızla, tüm kentin dinamikleriyle tüm bileşenlerimizle e, 19 e, bu ayın Kasım'da, 19, Kasım'da. 19 Kasım'da saat 13'te hı hı. Kapı Meydanı'ndan e, toplanacağız. E, bu HES'lere ve bu talana karşı e, sesimizi yükselteceğiz. E, ve bu sadece e, o, o güne ait bir e, durum olmayacak. E, biz bugünden başlayarak Mezopotamya Ekoloji Hareketi ve tüm bileşenleri, tüm hı hı. kentin dinamikleri olarak e, bu e, yürütülmek istenen e, bu, bu talan projelerine e, kesinlikle e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e, HES projelerini durdurduk diye kadar. Hı hı. Ee, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e, e, konut rezerv alanlarından e, vazgeçinceye kadar e, bizler e, bu tarihi değerlerimizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü e, tarihimizin yok olması, yaşam alanlarımızın yok olması e, evet. anlamına geliyor. E, 20 yıl, 30 yıl sürecek e, ve sadece bir şirketin ceplerini doldurmaktan öteye gitmeyecek bu enerji projelerine e, derhal e, hükümetin e, dur, dur demesi gerekiyor. Evet. E, aynı ölçekte potansiyel bakımın Biraz önce de izah ettiğimiz gibi Türkiye'nin en yüksek güneşlenme potansiyeline sahip bu bölgede rahatlıkla bu kadar para harcanacakken eğer çok enerji üretmek isteniyor ve bu halk çok seviliyorsa eğer güneşe yatırımı, Güneş, yatırımı yapılabilir. Tabii. Bir daha hatırlatalım 19 Kasım'da saat 3'te. Şey, 13'te saat evet, 1'de yani evet saat 1'de daha kapı meydanda herkesi e, yaşamına e, sahip çıkmaya doğasına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Tamam. E, bir, bir kez daha e, çünkü bu bizim e, gerçekten çok önemli bir değerimiz. Bu, bunu kaybed bunu kaybedemeyiz. E, tıpkı diğer e, yerlerde e, olduğu şey, gibi mücadele olduğu edeceğiz diyorsunuz. Evet bunun yaygınlaşması evet. gerekiyor. Edibesi demenin e, vaktidir. Diyoruz. Biz zaten e, sloganımız e, HES, EDIBES yani e, Türkçesi e, HES'lere artık dur diyoruz. Peki. E, ve e, özellikle Açık Radyo'ya e, bize bu şansı tanıdığı için e, saygılarımızı sunuyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Her zaman sizin haberlerinizi buradan iletmeye çalışacağız. E, görüşmek üzere diyoruz. Gültekin çok teşekkürler katıldığının için. Hoşça, teşekkür kalın. hoşça kalın de teşekkür ederiz. Hoşçakalın.